Hasan Tahsin Feyizdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Câsiye ve Ahkâf Sureleri Mekke döneminde nazil olmuştur. 37 ayettir. 14. ayet Medine döneminde nazil olmuştur. Adını 28. ayette geçen Câsiye kelimesinden alır. Diz çöken anlamındadır. Buna Şeriat Suresi, Dehr Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için Allah'ın varlığına ve kudretine deliller, işaretler vardır. Allah'ın sizi yaratmasında ve yeryüzüne yaydığı her bir canlıda ve her canlıyı uygun ortamlarına göre yaymasında kesin iman eden bir kavim için ayetler, nice ibretler vardır. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip, onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde, aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Bunlar hakkıyla okuyup anlattığımız, Allah'ın ayetleri delilleridir. Artık onlar Allah'ın kelamı ve delili olan ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar? Vay yalana, günaha dadananların haline. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver. O bizim ayetlerimizden bir şey duyup öğrendiği zaman onu eğlence edinir. İşte bunlar için aşağılayıcı bir azap ardından da cehennem vardır. Ne kazandıkları şey ne de Allah'tan başka edindikleri putlar ve tağut gibi dostlar Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan def edip gideremez. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir. Göklerde ne var yerde ne varsa hepsini Allah kendi lütfundan sizin istifadenize verdi. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Resulüm, iman edenlere söyle. Allah'ın yargı günlerinin geleceğini, ümit etmeyenlerin yaptığı kabalıkları ve şahsi hataları bağışlasınlar. Çünkü O, her bir kavme kazanmakta olduklarının karşılığını mutlaka verecektir. Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse kendi faydasınadır. Kimde de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz vaktiyle oğullarına kitap, hüküm, hakimiyet ve peygamberlik verdik. Onları tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları devirlerindeki alemlere üstün kıldık. Ayrıca onlara dinde emirlerimizden deliller, ayetler verdik. Onlar ancak, Kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Sonra Resulüm seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Artık sen ona uy. Onu bilmeyen ve onu istemeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Yüce Allah... Şeriatı bilmeyenlerin hevalarına uyma buyurmaktadır. Heva, Allah'ın uluhiyet ve Rabliğini kabul etmeyenlerin en büyük putudur. Başka bir ayette vahye dayanmayıp yalnız hevasına uyanlar, sapıklıkla nitelendirilmektedir. Gerek Mekke müşrikleri, gerek hevasını ve ona bağlı olarak aklını putlaştıranlar, gerekse batıl ideolojiler, İslam dinini daima değersiz ve gereksiz olarak göstermeye çalışmışlardır. Çünkü onlar, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi asla senden savamazlar. Şüphesiz zalimler, birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, ihlasla emirlerine uygun yaşayanların dostudur. Bu Kur'an insanlar için hem kurtuluş yollarını gösteren kalp gözleri hem de kesin inanan bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir. Yoksa Kötülükleri işleyen Allah'ın emirlerini çiğneyip putlaşan, arzularına göre yaşayan kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmet gayesiyle yarattı. Öyleyse herkes dünyada kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. Arzu ve heveslerine ilah edilmiş, bilgisine rağmen Allah'ı bırakıp da, o hevasına kul olmasından dolayı, Allah'ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip, gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi bana söyle, artık Allah'tan başka, onu doğru yola kim getirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Allah'a kul olma özelliğini kaybedip, Nefsine tapan insanlar, bütün iş ve hareketlerinin doğruluk ve meşruluk onayını Allah'ın buyruklarından değil, nefislerinden, O'na hoş gelip gelmemesinden almaktadır. Böylece onlar, nefsini, hatta nefsani aklını ilahlaştırmıştır. Mehmet Akif bunu şöyle ifade ediyor. Beşerin taptığı kendisinin heykelidir. Dinlemem etse de Allah'ı bütün gün takdis. Ben bu melun putun uğrunda geberdim. Hala kabaran kokmuş içimden yaşasın nefsi nefis. Nefsin heva ve hevesin hakim olduğu yerde dalalet, sapıklık vardır. İnsan ondan kendisine pay ayırdığı ölçüde sapıklık içindedir. Dediler ki, hayat dünya hayatından başkası değildir. Ölürüz de yaşarız da. Bizi zamandan başkası helak etmiyor. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar. Bizi ancak zaman öldürür sözü, İslam öncesinde Allah'ı tanımayanların cahiliye mantığıyla söylenmiş sözüdür. Çeşitli zamanlarda duyulan ve tekrar edilen bu söz, yine dehriye görüşüne sahip, yani maddeci ateist kafaların bir ürünüdür. Gayeleri Allah'ı tanımayıp, sorumsuz ve başıboş yaşamaktır. Böylece arzularını ilahlaştırmaları, onları bir fikir boşluğuna ve Allah'a karşı küstahça bir ifadeye itmiştir. Onların kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman eğer doğru söyleyenlerseniz ölmüş atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. De ki size Allah hayat veriyor. Sonra sizi O öldürecek. Nihayet sizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü o bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve idaresi Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, o batıla sapanlar hüsrana uğrayacaktır. Resulüm, sen her ümmeti diz çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kitabına amel defterini almaya çağrılır. ''Bugün dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı verilecektir.'' denilir. Bu, size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü her ne yapıyor idiyseniz, biz meleklere yazdırıyorduk. İman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince, Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apçık kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Küfre sapanlara gelince, ''Ayetlerim size okunmuş, fakat siz büyüklük taslamış, yüz çevirip günahkar bir toplum olmuştunuz değil mi?'' denilecek. ''Size Allah'ın vaadi gerçektir, kıyamet saatinde asla şüphe yoktur.'' denildiği zaman, ''O saatin ne olduğunu bilmiyoruz, biz ancak onun bir tahmin, bir kuruntu olduğunu sanıyoruz, kesin bilgi elde etmiş değiliz.'' demiştiniz. O gün yaptıkları kötülükler açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şeyin azabı kendilerini kuşatıp mahvedecektir. Onlara denilir ki, nasıl siz bugününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz sizi unutup bırakacağız. Artık yeriniz ateştir, size yardımcı olanlar da yoktur. Bunun sebebi, Allah'ın ayetlerine eğlence edinmeniz, ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır denilir. Artık bugün onlar oradan çıkarılmayacak, kendilerinden tevbe ve itaatle Allah'tan hoşnutluk dilemeleri istenilmeyecek, kabul edilmeyecektir. O halde bütün hamd ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi Allah içindir. Göklerde ve yerde büyüklük, ululuk ancak ona mahsustur. O mutlak galiptir, tek hüküm ve hikmet sahibidir. Siz de ona tekbir getirin. Casiye Suresi'ni dinlediniz. Ahkâf Suresi. El Ahkâf Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 35 ayettir. 10, 15 ve 35. ayetleri Medine döneminde inmiştir. 21. ayette geçen ahkaf kelimesi rüzgarların yaptığı kum tepeleri anlamına gelmektedir. Sure adını buradan almıştır. Burası Yemen'de at kavminin yaşadığı bölgedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki şeyleri ancak hak ve hikmet gayesiyle belli bir vakit için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Resulümdeki Allah'ı bırakıp taptıklarınıza, yalvardıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı? Yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklığı mı var? Doğru söyleyenlerseniz, haydi bana varsa bundan evvel indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar... Kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Mekkeli müşriklerden her kabile, kendi heykel putlarında birliktelik ve dayanışma sağlıyorlardı. Buna karşılık Kur'an'da bildirildi ki, bütün izzet, şeref ve güç Allah'a imanda buluşmada ve tevhitte birleşmededir. Ve insanlar mahşerde Allah'ın emriyle toplanınca putları veya Allah'a karşılık yüceltip bağlandıkları varlıklar kendilerine düşman olacaklar ve onların kendilerine taptıklarını da inkar edeceklerdir. O inkar edenlere açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman kendilerine gelen hak Kur'an için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Resulüm ki, eğer onu ben uydurduysam, siz beni Allah'tan gelecek azaptan kurtaracak bir şeye sahip olamazsınız. Kaldı ki o, sizin kendi kitabı hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o kafidir. O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm ki, ben peygamberlerden türedi, ortaya ilk çıkan biri değilim. Bana, ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına da uymuyorum. Ve ben Allah için apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. De ki bana haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ederseniz, İsrailoğullarından bir şahit de onun benzeri olan Tevrat'a göre, Kur'an'a şehadet edip inandığı halde siz büyüklük taslarsanız, Artık zalimler olmuş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. Küfre sapanlar, inananlar için eğer o Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı onlar buna inanmada bizi geçemezlerdi dediler. Fakat onlar bu Kur'an'la doğru yola girmedikleri için bu eski bir yalandır diyecekler. Onların bu iddiaları Müşrik, putlu sistemin kendilerinden yana avantajlarının yok olması karşısında içine girdikleri savunma psikolojisini yansıtmaktadır. Çünkü onların güç kaynakları tanrılaştırılmış başka varlıklardı. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da zalimleri korkutmak ve iyi hareket eden müminlere müjde vermek için Arapça bir dille gönderilen, ve öncekilerin de aslını tasdik eden bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Rab edinilenler çoktur. Allah'ı bırakıp onun yerine insanın gönlünü doldurup taparcasına bağlandığı şeyler rab, ilah olur. Kimi ilahını bazı insanlardan Kimi para, mevki, maddi zevk ve eğlencelerden, kimi bazı güç ve kuvvetlerden, kimi de bazı hayvanlardan seçer. Müminlerin Rabbi ise ancak Allah'tır. Tevhid toplumu da ancak böyle müminlerden oluşur. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana, anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu karnında zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet o bedeni yiğitlik yaşına gelip bir de akli ve ruhi kemal çağı olan 40 yaşına eriştiği zaman ya Rabbi gerek bana ''Gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi iş yapmamı bana ilham et ve beni muvaffak kıl. Neslimi de benim için ıslah et, onları iyi insanlar yap. Şüphesiz ben tevbe edip sana yöneldim ve hakikat ben sana teslim olanlardanım.'' der. Gebeliğin en az müddeti altı aydır ve sütten kesilme iki yıldır. Böylece ayette geçtiği üzere hepsi 30 aydır. Eğer hamilelik 9 ay olursa emzirme süresi 21 ay kadardır. Anne sütü çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına göre ilahi bir mucize olarak bu süt aylara göre tek başına gıda, vitamin ve ecza deposudur. Hem de helal yiyeceklerden oluşan sütler manevi güçlülük ve güven duygusu verir. İlk süt de ilk aşı gibidir. Ayet-i Kerime'de şude yiğitlik erginlik çağı ifadesinden sonra bir de 40 yaş ifadesi kullanılmakla bunların ayrı devreler olduğu iyice anlaşılmaktadır Hz Ebu Bekir Resulullah'a peygamberlik geldiği zaman 38 yaşındaydı 40 yaşına geldiği zaman Allah'a tam teslimiyet ve ihlasla yaptığı bu duası kabul edilmiş babası çocukları ve torununun İslam'la ve ve Hazreti Peygamber'e hizmetle müşerref olmalarının sevincini yaşamıştır. Onlar İslam'ı istediler. Yüceldikçe yüceldiler. Bu ayeti kerime ile Hazreti Ebubekir radıyallahu anh müminlere örnek gösterilmektedir. İşte bunlar yaptıklarının en iyisini kendilerinden kabul edeceğimiz ve kötülüklerinden geçeceğimiz kimselerdir ki onlar cennet ehli içindedirler. Bu da onlara vaat edilen dost doğru sözden dolayıdır. Fakat bir kimse ki kendisini imana davet eden anne ve babasına ''Öf be size, bıktım sizden. Benden önce nice nesiller gelip geçtiği, geri dönmediği halde beni kabirden dirilip çıkarılmamla mı tehdit ediyorsunuz?'' dedi. Onlar da Allah'a sığınarak ''Yazık sana, gel iman et. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir.'' dediler. O ise bu dedikleriniz... ''Evvelkilerin uydurma masallarından başkası değildir.'' dedi. İşte bunlar, kendilerinden önce cinden ve insandan gelip geçmiş ümmetlerle beraber üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar aldanıp ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına iyilik ve kötülüğe göre dereceleri vardır.'' Bu da haksızlığa uğratılmayarak yaptıklarının karşılığını kendilerine tas tamam verilmesi içindir. Küfre sapanlar, inkar edenler, ateşe sunulacakları gün onlara, siz iyi ve güzel şeylerinizi dünya hayatında harcayıp tükettiniz ve bunlarla sefa sürdünüz, buraya bir şey bırakmadınız. Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün, aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız denilir. Bunlar Allah'ı tanımayıp bencil çıkarlarını, arzularını, ideolojilerini ve geçici benlerini ilahlaştırmışlar ve böylece kendi azaplarını hazırlamışlardır. Hz. Ömer bu ayetten çok korkar ve ahirette bu ayete muhatap olmayasınız derdi. Resulüm Ad'ın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o Ahkaf da kavmini uyarmıştı. Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki: Allah'tan başkasına kolluk etmeyin çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Ahkaf, Yemen sahillerinde şahr denilen kumluk bir vadidir. At kavmi. Yemen'de denize nazır kum tepelerinin arasında su ve yeşillik bulunan bir yerde oturmuşlardır. Dediler ki, sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Madem ki doğru söylüyorsun, o halde bizi tehdit ettiğin şeyi getir. Allah'tan başka edinilen ilahlar, putlar, putlaştırılmış ve tabulaştırılmış insanlar ve diğer varlıklar. Hud dedi ki, bu azaba dair bilgi, ''Ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum.'' dedi. Nihayet onlar onu, o azabı ufuktan vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde, ''Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur.'' dediler. Hud ise ''Hayır, o acele edip gelmesini istediğiniz şeydir.'' içinde erem verici azap bulunan bir rüzgardır O Rabbinin emriyle her şeyi yok edecektir dedi Derken öyle savrulup parçalandılar ki kumların içinde evlerinden başkası görünmez oldu İşte biz inkar eden günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız Bu kasırga 7 gün 8 gece devam etmiştir Ey Mekkelî putperestler Andolsun ki biz, size vermediğimiz iktidarı, kuvvet ve serveti onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri hiçbir şey de kendilerine fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, hiçe sayıyorlardı. İşte o alay edip durdukları şey kendilerini kuşattı, ...ve helak etti. Andolsun ki biz... ...çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Ve belki küfürden dönerler diye... ...ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. İşte o zaman... ...Allah'ı bırakıp da... ...akıllarınca Allah yanında... ...yakınlık sağlamak için edindikleri... ...uydurma ilahlar... ...kendilerine yardım etselerdi ya... ...tam aksine o ilahlar... ...bunlardan kaybolup gittiler... İşte bu ilah saydıkları, onların yalanları ve uydurdukları şeylerdir. Resulüm, hani cinlerden bir topluluğu, Kur'an dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Dinlemek için birbirlerine, susun, dinleyin dediler. Kur'an'ın okunması bitince, her biri iman ederek ve uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Taif seferinden dönerken, Vadin nahlede sabah namazı kıldırıyordu. O sırada Nusaybin cinlerinden... ...yedi veya dokuz kişiden oluşan bir grup... ...gelip onu dinleyip kavmine döndüklerinde... ...dediler ki... ...ey kavmimiz... ...doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen... ...kendisinden önceki ilahi kitapların... ...asıllarını tasdik eden... ...hakka ve dost doğru yola çağıran... ...bir kitap dinledik. Ey kavmimiz... ...Allah'ın davetçisine uyun... Ona inanın ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun. Bağışlanmayan günahlardan bir kısmı da kul haklarıyla ilgili olup hak sahibini razı etmedikçe bağışlanmaz. İşte Resulüm de ki kim Allah'ın davetçisi olan Peygamber Muhammed'in davetine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisinin ondan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu böyleyken o inkara sapanlar, gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri de diriltmeye kadir olduğunu görmezler mi? Evet o elbette her şeye kadirdir. Kafir olanlar, inkar edenler ateşe sunulacakları gün, Allah onlara, bu azap gerçek değil miymiş diyecek Evet Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir diyecekler Allah da öyleyse inkar ede geldiğinizden dolayı tadın azabı buyuracak O halde Resulüm Şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret Onlar için azap konusunda acele etme onlar tehdit edildikleri azaplarını gördükleri gün, dünyada sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Bundan sonra artık yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ahkâf Suresini dinlediniz.